kazanım kolay, kaybetmek daha kolay, daha zordur. Yani kaybetmek daha basit bir şekilde elde edilebiliyor bu bağlamda daha kolaydır. Evet. O yüzden Rabbim kaybetmekten cümlemizi muhafaza etsin. Kazanımlarımızla beraber Allahu Azimişanın huzuruna gidebilmeyi ve orada iflas etmiş kullardan olmamayı Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Amin. Yine istekli olan kardeşlerimiz, hevesli olan kardeşlerimiz varsa Rabbim onlara da tez zamanda Amin, amin. Ee, böyle bir duygu ve isteği olmayan kardeşlerimize de Rabbim oranın hevesini ve isteğini kalplerine ihsan edilsin inşallah. Bizden de, çok dua edin evet. isteyen arkadaşlarımız oldu, dostlar oldu, e, tanıdıklar oldu. Kimi çocuğundan, kimi hanımından, kimi eşinden, kimi arkadaşından, kimi işiyle alakalı.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 Zaruretler miktarınca takdir olunur. Ne demek? Yani yasak olan bir şeyi eğer işlemeyi zaruret mübah kılıyor ise zaruret miktarını aşmamak asıldır. Evet. Ne miktarsa o miktarla yetineceğiz bunun ötesine gitmeyeceğiz.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 Memurdan memura farklılık olabiliyor, anlayış farklılığı olabiliyor. Evet. Oysa bir ifade haramı helal veya helali haram yapabilir. Bu önemlidir. O yüzden kardeşlerimizin her bir ferdi olarak şahsına adır, yani şahsına özel fetva sormalarını tavsiye ediyoruz. Gelelim internet bankacılığı sistemi ki bu da bir kolaylıktır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 Ee, bu konular biliyorsunuz sarf olması, sarf aktında peşinlilik esası, ee, bu peşin midir değil midir? Tabi bu ayrı bir tartışma meselesidir. Ee, bir de özellikle kredi kartı üzerinden bu işlemler yapılıyorsa ki bunun vade olacağı aşikardır. Yani debit kart dediğimiz banka kartı ile yapılan işlemlerde ise durum belki biraz daha farklı olabilir.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 cins olarak bu gibi uygulamalar olabilir. Bir kolaylıktır zaten. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Ama dediğimiz gibi bankayla olan diyalogda çok dikkat etmek, çok titiz davranmak yapacağımız her bir işleme dair fetvasını sorgulamamızda şiddetli elzemdir. Rabbim kolaylık versin inşallah. Amin hocam. Hocam yasın namazının son sünnetini dört vekat kılınmasının sevabı Kadir Gecesi'nin ihyası sevabı verilir deniyor. Bu doğru mudur diye bir sual Şimdi namazların öncesinde yani farz namazların öncesinde ve sonrasında var olan sünnet namazları vardır ki bunlara revatip deniyor. E, bu sünnetlerin bir kısmı müekkettir bir kısmı ise gayrimüekkettir. Yaslı namazından sonra kılınacak olan son sünnette müekket olan bir namazdır. Evet. E, normalde bu namaz iki rekat olarak kılınır ancak dört rekat kılınması durumunda faziletine dair birçok e, rivayette vardır. Ki bu rivayetlerden bir tanesi hatırladığım kadarıyla İbni, İbni Ebi Şeybe'de geçen bir rivayet. Ee, Abdullah İbni Amr radıyallahu teala tarihe ile rivayet edilen bir hadis-i şerifte. Men salla erba'an ba'del işâ'i künne kekadri hmm. hinne min leyletil kadir. Her kim yassı namazından sonra dört rekat namaz kılacak olursa, yani yassının son sünnetini dört rekat kılarsa, bu dört rekat namaz Kadir gecesinde kılınan dört rekat namaz gibi değerlendirilir hmm. e, tabi bu hadis-i şerif e, İbn Ebi Şeybe'deki bu rivayet e, mevkuftur ama ehlince de malum olduğu üzere fada ile dair sevaba dair olan e, rivayetler hükmen merfudur yani hmm. merfu hükmündedir direktmen Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın e, kendisi ifadesi ifade ettiği şeklinde değerlendirilir e, dolayısıyla kardeşimizin duymuş olduğu e, bu bağlamda doğrudur. E, Kadir Gecesi'ni ihya etmek gibi değil de Kadir Gecesi'nde kılınan dört rekatlık bir teheccüd gibi. namazı gibidir ki Kadir Gecesi ise bin aya bedel olan bir gece. E, dolayısıyla bu da artı bir sevabın kazanılması. Tabi sadece bu e, yaslı namazıyla alakalı değil, öğle namazının son sünnetinin dört rekat kılınmasında da teza evet. e, birçok fazilet vardır. Ee, yine hatırladığım kadarıyla Ahmet İbni Hanbel'nin e, rivayet etmiş olduğu anhum, rivayet Allah. etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Efendimiz öyle buyuruyor Her kim men salla erba'an e, ba'de e, kable zuhur ve erba'an ba'de zuhur harreme hullahu nar Her kim öğle namazın öncesinde ve sonrasında dört rekat namaz kılacak olursa Allahü Teala Hazretleri onu cehenneme haram kılar evet. ee, bu da bir fazilettir Fazilettir yani. Bunlardan tabii istifade etmemiz gerekir. Ee, belki daha önceki konuşmalarımızda ifade etmiştik, anlatmıştık. Rahmetli Asip hocamız vardı. Ee, onun meşhur bir ifadesi var. Allah rahmet eylesin. Rabbim şefaatine nail eylesin. İsmaila camisinin eski müezzini Bilesin, evet. ee, bir Arapla muhabbet ediyor. Benim o zaman yaşım küçük, yanındayım. Medine-i de Araba diyor ki اَنَا اُحِبُّ الْبَلَشِ e, tabi Arap ene tabirini anlıyorum Ben demek. Uhib buydu anlıyor. Seviyorum demek. Ama beleşin hangi manada kullanıldığını anlayamıyor. Evet. Tabi asb Hoca Rahimullah orada bir espri mahiyetinde evet. böyle bir şey kullanıyor. Sonra soruyor. Diyor. Ya seyyidi manel beleş. Bu beleş dediğin şey nedir? Onun üzerine rahmetli Asb-ı Hoca diyor ki. El beleş le Karşılığı olmayan şey beleştir. Onun üzerine e, o... Arap'ın ifadesi şu andaki gibi aklımda iden ene uhibbuhu ya seyyid o zaman ben de onu çok seviyorum. <gülüyor> Hakikaten bu gibi şeyler e, ümmeti Muhammed evet. için bir beleştir, e, bir fırsattır. Ölüler Hazretlerinin bu ümmete ikramıdır. Bunları değerlendirmemiz gerekir. Evet. Yani az şey yapıp çok sevap elde etmenin bize sağlamış olduğu kolaylıklardır. Evet, hocam, Rabbimiz... Kılınış şekli ikincinin sünneti gibi. Aynen ikincinin ilk sünneti gibi, gayrimüekettir. Yani evet. birinci teşeütte sali bari okuyacağız, şeker, üçüncü rekatta subhanekeden başlayacağız ve bu şekilde bir iki rekatta daha ona ilave edeceğiz. Rabbim kolaylık versin bu Abi, fırsatlardan istifade, istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet hocam diğer bir sorumuz memur bir kardeşimizin yol harcırağı ile ilgili. Şöyle başlıyor hocam. Ben memur olarak çalışıyorum. Çalıştığım ilçe ile merkez birim arasında 70 kilometre mesafe var. Kurum adına bir evrak ya da eşyanın merkeze gitmesi gerektiğinde genelde ben götürüyorum. Bazı zamanlar kurum bana bu işim için yolluk ve yevmiye veriyor. Ortalama 30 TL civarında. Fakat ben zaten merkezde oturduğum için yol parasını her halükarda vereceğim. Yani bu yol parası ben merkez birime gitsem de gitmesem de benden çıkacak. Bu para resmiyette harcırahlar kanununa istinaden benim gibilere ödenmekte. Bazı zamanlar hiç ilçeye gitmeden direkt merkez birime gidiyorum ve bunun için de bana yevmiye veriyorlar. Ve çoğu zaman işim normal mesai saatinden önce bitiyor. Çalıştığım kurum merkeze bir buçuk saat kadar uzakta olduğu için... Merkezdeki işimi bitirdikten sonra eve dönüyorum. Benim bu paraları almam helal olur mu diyor hocam. Tabii öncelikle bu kardeşimizi tebrik etmemiz gerekir. Yani evet. Gerçekten duyarlı bir kardeşimiz. Evet. Allah razı olsun Rabbim bu kardeşimiz gibi düşünenlerin sayısını arttırsın. Amin. Özellikle kamu kurulunda çalışan kardeşlerimiz için. Tabii burada meseleyi tam anlayabilmemiz adına ee, bu kişinin e, bir yere evrak getirmesi gerekiyor ancak getirdiği yer zaten oturduğu yer evet. yani evinin bulunduğu yer ama vazife icabı gittiğinden dolayı yol parası ona e, veriliyor kurum evet. tarafından ama diyor ki yani bu e, para verilmese de ben zaten yerime gidebilmek adına evime gidebilmek için bunu vermem gerekiyor. Buradan benim bir istifadem söz konusu oluyor bu caiz olur mu olmaz mı? Burada asıl olan mesele de şudur ki bu kişinin bu hali bilindiği halde e, yetkili olan amirler tarafından buna bu veriliyorsa yani böyle bir yetkide varsa bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Netikim evet. e, bu kişi evine gitmiyor. O evrağı belli bir kuruma getirmek üzere yola çıkıyor. Yani kurum adına o işe gittiğinden dolayı ha o dolaylı olarak kendisine bir menfaat sağlıyor. Çünkü gittiği yer evinin de bulunduğu yer oradan sonra evine geçecektir. Evet. O yüzden yalan beyan olunmadıkça yani yalan beyan söz konusu değil ise hali anlatıldığı halde yine de buna bu e, yol parası veriliyor ise e, ve bu yol parasının verilmesi de normal tüzükte de var ise yani yasalsa illegal değilse bunda herhangi bir masur lazım gelmeyecektir. Bunu yapabilir yeter ki bunu istismar etmesin. Yani nasıl istismar etmesin? O belgenin gitmesi gerekmediği halde evine gidebilme adına ben bu belgeyi getireyim de bu parayı alayım şeklinde olmasın gerçekten ihtiyaç söz konusu ve gönderilmesi gerekiyor. Ve bu kişiyi de gönderiyorlarsa e, bu e, gerekli olan masraflar neyse onu kurumun vermesi ve bunun almasında da bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Diğer bir sorumuz şu şekilde hocam. Cami ve mehcut olmayan bir köydeyiz. Burada bir evin büyük bir salonu var. Ve burada cemaatle vakit namazları kılınıyor. Bu durumda o salona hayızlı olan kadınların Normal zamanlarda girmesi uygun olur mu? E Şimdi bayanların aybaşı halinde gerek loğusalık olsun gerek aybaşı olsun e, veyahut da olan kimselerin mescide girmesi yani cami olan yerlere girmesi caiz değildir. Evet. Ancak e, namaz kılınan yer mescittir anlamı da taşımaz. E, mescit farklıdır, cami farklıdır. E, namaz ise her yerde kılınabilir. Anladığımız kadarıyla e, kardeşimizin sualinde orada bir cami yok, e, bir ev var, evin büyük bir salonu var veya büyük bir odası var. Oraya insanlar bir nevi mescit ittihaz etmiş veya ev sahibi buna müsaade etmiş evet. ve orada e, günde beş vakit cemaatle namaz kılınıyor. Ama yarın öbür gün o mal sahibi yok burada kılınmasın ben müsaade etmiyorum dediği zamanda da kimse ona burada icbar ederek burası camidir namaz kılınacak deme hakkı da yok. Evet. Yani kişi onu mülkiyetinden soyutlamamış sadece insanların namaz kılmasına izin vermiş. Dolayısıyla namaz kılınmasında bir mahsur lazım gelmez. Harici bir problem olmamak kaydıyla. Evet. Ee, ancak orası mescit midir? Hayır mescit değildir. Ee, bu tıpkı ne gibi? Bir iş hanı düşünelim. İş hanında işte belli bir yeri mescid ittikaz ediniyor. E, o kurumun sahibi veya iş hanının sahibi ve oradaki insanlar orayı kiralıyor. Ama yarın öbür gün ihtiyaç değişip de orayı kapatıp başka bir yeri mescit e, açabiliyorlar. Evet. E, bu sadece namaz kılınmak üzere tahsis edilmiş bir alandır, bir mekandır ama orası cami değildir. Evet. E, yani vakıf değildir vakıf olabilmesi için, gerçekten mescit olabilmesi için kişinin mülkiyetinden soyutlanmalı ve yolu ayrı olmalı, özel bir mülk içinde olmamalıdır. Hmm. Dolayısıyla bu gibi yerlerde namaz kılınsa da gerçek anlamda bir mescit, gerçek anlamda bir cami olmadığı için bayanların aybaşı halinde veya loğusalık dönemlerinde bu gibi yerlere girmeleri ki özellikle bu düğünlerde veya merasimlerde bu kullanılıyor ve çok da sual ediliyor. İşte biz mescid olarak yaptığımız bir yer var veya kurslarda da bu olabiliyor. Kursun işte belli bir katını mescid yapılmış. Ama e, düğün toplantıları, nişan toplantıları veya özel e, kadınların sohbetlerinde e, bu halde olan bir bayanın buraya girmesinde bir sıkıntı var mıdır yok mudur ki? Burası cami olarak vakfedilmedikçe, gerçek anlamda bir mescid olmadıkça e, buralara girmelerinde herhangi bir mahsup lazım gelmeyecektir. Dediğimiz gibi buranın gerçek bir mescid olması da özel mülkten soyutlanmış olması yolunun ayrı olması mülk çerçevesinde bulunmaması gerekecektir. Evet hocam. Seferilikle alakalı yine bir sorumuz var hocam. Devre mülkler var. Senenin aynı dönemleri o mülk kişiye ait oluyor. Kişi oraya gittiğinde 15 günden az kalacaksa mu kim olur mu? Kişiye ait tapusu var o yerlerin. Her sene aynı zamanda o yeri kullanıyor diyor hocam. Şimdiki bir insanın birden fazla vatanı olabilir. Hatta e, hatırladığım kadarıyla İbn-i Hüce, Nüceyim, Rahimullah Bahir isimli eserinde bu konuya yer veriyor. Bir insanın yazlık ve kışlığı olsa diyor, yazın yazlıkta kalıyor ve kışın kışlıkta kalıyor e, fırsat buldukça. Ama bu niyette ve kendi evi, kendi mülküyse e, bu insan her iki yerde de mukimdir. Velev ki on günden az kalmış olsa bile. E, peki devre mülkleri de biz yazlık gibi kabul edebilir miyiz? Aslında mesele burada bu. Yani evet. bu soruya cevap bulmamız gerekir. Eğer yazlık, ittika, yani yazlık konumuna sokabilirsek e, o zaman belki bu ibare zımmında mesele değerlendirilebilir. Ancak e, bildiğimiz kadarıyla devre mülkler iki şekildedir. Bir uzun vadede kiralık olan devre mülkler. Yani nasıl e, firma sahibi orayı devletten, arsayı devletten kiralıyor evet. 49 yıllığına. Üzerine bir tesis yapıyor ve bu tesis yaptıktan sonra da bunu devrelere bölerek insanlara satıyor. Evet. Belki bir satış e, tabiri kullanılsa da aslında bu bir icaredir, bir kiralamadır, uzun vadeli bir kiralamadır. Çünkü e, hakkı bittiği zaman, icare hakkı bittiğinde orası yıkılacak ve e, tekrardan kamuya döndürülecektir. E, eğer böyleyse zaten buranın e, bir mülk olmadığı aşikardır. Evet. Bir de e, bazen mülk oluyor, kurum orayı komple satın alıyor, üzerinde tesis yapıyor, e, villalar yapıyor ve devrelere bölerek e, bunları işte 15'er gün olarak e, insanlara satıyor. Evet. E, ve siz de buradan yer almıyorsunuz ama aslında e, yerin tamamını değil, bir hisse almış oluyorsunuz. İşte 24'te bir hisse almış oluyorsunuz. E, tabii bunu tam 24'te bir demek de doğru değil. Niye? E, çünkü bir evi e, işte... 15'er gün böldüğünü düşünecek olursak ayda e, ikiye bölüyor her ay için. E, 12 ay o zaman 24 ay olmuş oluyor. Yani 24 hisse olmuş oluyor ama her hisseler eşit değil. Yani tatil zamanla denk gelen hissenin fiyatı farklı. Evet. Ama ölü sezon diye tabir ettikleri işte bir kış dönemine denk gelen e, sezonun fiyatı farklı. Evet. Dolayısıyla eğer herkesin hissesi eşit olsaydı bunların bedelleri de eşit olmalıydı. Evet. Dolayısıyla hisseler farklı. farklı. Ee, ve bu hisselerin farklılığında devre olarak e, ifade edilmiş ve devre olarak işte falan arası size ve fiyatı bu kadar. E, peki bu e, gerçek anlamda bir mülk müdür? Evet e, oraya ortak olmuş oluyorsunuz. Hisseniz eşit olmasa da yüzde bir dahi olsa bir mülktür, bir e, ortaklılıktır ve muhayye ile... Yani menfaatin bölüşümüyle kişiler kendi arasında menfaati taksim etmiş oluyorlar. Evet. İşte ortaklaşa bir ev aldık diyelim sizle beraber. Diyorum ki şu kadar zaman sen otur şu kadar zamanda ben oturayım. İkimiz de bunu kabul ettikten sonra bunda bir sıkıntı yok. Ama e, devre mükteki problem ise şu. E, siz o tahti dedilen zamanı aşma imkanınız yoktur. Ve o zamanı farklı bir zamana çekme hakkınız yoktur. Oysa ortaklaşa sahip olduğumuz bir evin işte şu kadar zaman sen otur, bu kadar zaman ben otur dedikten sonra bu muhayye bittikten sonra ikinci bir anlaşmada yok bunu ben kabul etmiyorum, şu zamanda oturalım diyerek size bir konuşma hakkına sahibim, gerekirse hissemi işte arttırabiliyorum, eksiletebiliyorum. Gerçi bu devre mülkte de, de arttırması mümkündür. Belki eksikmesi mümkün değilse de, yani evet. bir devreyi bölmek mümkün değilse de arttırması mümkündür ama zamanla mukayyettir ve o zamanı aşma imkanı yoktur. Oysa kişinin yazlık olarak itikaz ettiği yerde yazın tamamının orada kalabilmesi mümkün olmalıdır. Yani bir fiil olmasa da bir kuvve olmalıdır. Oysa bu devrelerde ise devren ne kadarsa bu kadar mümkündür. Onun ötesini aşmak mümkün değildir. İyi, evet. O zaman e, buradaki mülkiyet e, belki mülkiyettir, ama tam bir mülkiyet olarak değerlendirilmeyebilir. Veya tam bir yazlık olarak değerlendirilmeyebileceği için biz diyoruz ki bu gibi yerlerde eğer kişi 15 gün kalmadıkça ve kendi memleketiyle buranın arası da seferi bir mesafe ise bu insan orada seferidir. E, misafir olarak namazlarını kastedecektir. Ama 15 gün kalıyorsa zaten o günden dolayı orası ikame olacaktır. E, orada mukim olarak namazını kılacaktır. Evet hocam. Kur'an-ı Kerim okunması hakkında bir soru soracağım. Abdestsiz Kur'an okunabilir ancak tutulamaz diye biliyoruz. Ancak cep telefonundan Kur'an açıp okuduğumuzda bu caiz olur mu diyoruz. Aslında biz bu konuyu daha önceki programlarımızda dillendirmiştik. Belki aradan bayağı bir zaman geçtiği için unutulmuş olabilir. Evet. her şeyden önce bu tabii yeni bir meseledir. Şöyle ki mushaf yani Kur'an-ı Kerim'i okumak Abdest olmasa da caizdir. Ancak Musaf'a tutmak abdestsiz caiz değil. Keza Kur'an ayeti yazılmış olan bir levhayı o ayetin üzerine tutmak yine abdestsiz bir şekilde caiz değildir. Evet. Ee, peki dijital ortamda yazılı olan Kur'an ayetleri veya Musaf'ın tamamı cep telefonu gibi, tablet gibi veya bilgisayar gibi neyse bu gibi şeylerde e, oradaki çıkan ekrana dokunmak caiz olur mu olmaz mı? E, tabi dediğimiz gibi bu yeni bir mesele, yeni bir bakış. Evet. E, bu konuyu biz aramızda irdelerken Hoca Efendi'lerle beraber e, genel itibariyle iki görüşün ortaya çıktığı anlaşılıyor. Ama tabi bu da neden kaynaklanıyor ki biraz sonraki izahatımdan bu daha iyi anlaşılacak. E, kitaplarımıza baktığımız zaman... E, Musaf'ın veya herhangi bir Kur'an ayetinin yazılmasında nakış esasından bahsediliyor. Yani oraya bir nakış varsa o nakış üzerine tutulmayacağı. Peki dijital ortamdaki yazım bir nakış mıdır, bir akis midir? Bu noktada görüş ayrılığı var. Bir grup diyor ki, e, hayır diyor, bu bir nakış değildir. Bu bir akıştır. Tıpkı aynaya karşı Musaf'ı tutsanız, Musaf ayeti, Kur'an ayeti aynada aksetse, o aynaya tutmak e, caiz değildir. Nasıl ki denilmiyorsa, bu da aynı bu kabildendir denilerek, deniyor ki bu bir nakış değildir. E, diğer bir grup ise e, diyor ki, hayır, nakış dediğimiz olay, yani aslında nakışın tanımıyla alakalı veya bunun e, anlaşılmasıyla alakalı bir mesele. Deniyor ki bu her dönemde farklı olabilir. İşte daha önceki dönemlerde kamışlaydı, daha sonradan kalem oldu, e, lazelle olabilir. E, şu anda işte dijital ortamda elle olabilir, elle çizerek olabiliyor evet. veyahut da dijital kalemlerle olabilir. Dolayısıyla aslında bu bir nakıştır. E, madem ki nakışsa e, bu zamana göre değişen bir nakıştır. Tıpkı işte dediğimiz gibi lazerle yazıldığı zaman bu kalem değildir demiyoruz. Evet. Buna da bir nakış olarak hani levhaya yazıldığını düşünecek olursak o zaman bu bir Kur'an ayeti varsa oraya tutmak yine caiz olmayacak deniyor. Evet. İkinci grupta bu görüşü savunmakta. Tabii her iki grupta şunda ittifak halinde eğer kapalıysa yani ekranda hiçbir şey yoksa yani içeriliğinde, hartiğinde, hafızasında musafın olması ona musaf hükmü vermez. Evet. Çünkü gerçekte o bir musaf değil, orada bir nakış yoktur. Ee, sadece belli kodlardan ibarettir. O kodların e, aks etmesindeki zuhuru farklı olacaktır. Evet. Onlar o şekli oluşturuyor. Dolayısıyla kapalı iken, ekranda hiçbir şey yokken, hafızasında varken onun tutulmasında e, caiz olacağı noktasında muasir alimlerin hemen hemen ittifakı vardır. Yani hemen hemen tabirini kullanıyorum. İhtilaf edeni pek duymadım. Evet. Yani farklı görüşler dedeni görmedim, duymadım. Ancak açıkken ona tutma meselesine gelince bu noktada işte dediğimiz gibi iki anlayış var. İkinci anlayış ise biraz daha ağır basmakta. Tabi bazıları diyor ki işte efendim bu silinebiliyor. Yani bir tuşa basıyorsun bir anda yok oluyor. Peki silinmesi orada nakşın olmadığını gösterir mi? Deniyor ki hayır kurşun kalem ne yazsa bir insan ayet-i kerimeyi yiyorsun, o da silinebiliyor. Ee, ancak suya yazması böyle değil. Niye? O çünkü yazamıyor zaten nakş evet. olmuyor. Evet. Ee, Burada ise bir nakış gerçekten var ancak dijital ortam olduğu için onun silinmesi de e, tıpkı yazılması kadar kolay kurşun kalemle yazmak ne dereceyse silgili onun silinmesi de bu derece olacaktır. Dolayısıyla silinebilirlikliliği yani silinebilir olması e, onun orada bir nakşın olmadığını göstermeyecektir. İşte deniyor ki efendim ama o ekran var ekranın altındadır. Ekranın üstü ise sanki bir farklı bir tabakadır. Gibidir. Ona tutmak olabilir mi? Öyle değil. Bir bütündür o. Yani şöyle düşünelim. Kur'an-ı Kerim musaf var elimizde. E, tab edilmiş ama yağlı kağıt. ince bir jiletin çekilmiş. Orada hiç kim Kimse demiyor ki bu ayrı bir şeydir. Evet. Neticede, ondan bir yani, bir diye bir bütünlük vardır. O yüzden bu noktadan bakıldığı zaman ki e, ihtilaflı olmasa bile, ihtiyas hocam yani. İhtiyassa dediğinde e, buna dokunurken illaki abdestli olmaya gayret etmeli. Tabii bunu önce şunu söylemek lazım. E, hürmet edemeyeceğimiz yani evet. alet edavatımız bu telefondur. Cebimize koyarız, kahyere koyarız. Evet. Kah farklı şekilde kullanabiliriz veya e, girilmemesi gereken yerlere onlarla girebiliriz. O yüzden e, değer vermemiz gereken, hürmet göstermemiz gereken şeylerin bu gibi e, alet ve edevata yüklenmemesi tavsiyedir. Evet. Haramdır demiyoruz, caiz değildir demiyoruz tabii ki. Evet. Ama e, en azından hürmet gösterme bir Müslümanın bu konudaki duyarlılığını ortaya koymadığına e, yapılmaması daha iyidir diyoruz. Ama tabii şöyle gerekçe olabiliyor. İşte hocam her an elimizde Musab bulamıyoruz. Ama ben yolda giderken, otobüsle beklerken işte açıyorum Hatim'i okuyorum. Bir gerekçedir. Yani kabul edilebilir bir gerekçe de olabilir. Böyle evet. bir durumda varsa en azından burada ihtiyatla hareket ederek abdestsiz bir şekilde açıkken ona tutmamaya gayret etmemiz gerekecektir. Ki Rabbim bu noktada da cümlemize gayretler nasip eylesin. Hakikati anlamayı cümlemize nasip inşallah. Amin hocam. Diğer bir sorumuz şöyle hocam. Ben evliyim, ailemden ayrı yaşıyorum. Babam kahve işletiyor, çayına oyun da oynanıyor. Kazancına haram karışıyor dolayısıyla. Ayrıca kira geliri ve emekli maaşı var. Hesapladığımda kahvedeki kazancı biraz daha fazla. Bana erzak yardımı yapıyor, almam doğru olur mu? Diyor Tabii öncelikle bir Müslüman yanında yapılan yanlışlığa karşı duyarsız olması Müslüman ahlakından değildir ki özellikle bu bir aileden bir fert ise evet e, bu noktada da e, emli bil maruf nehyani münkeri terk etmemek gerekir. Çünkü peygamber aleyhissalatu vesselam e, buyuruyor. Men ra'a münkenen fel yuğayir e, Münkeri gördüğünüz zaman, yanlışı gördüğünüz zaman elinizle onu düzeltin. Eğer buna imkanınız yoksa, fe innem yaslatîfe bi lisanınızla bunu düzeltin, fe innem ve bi kalbi, buna da imkan yoksa en azından kalplen buğz edin, yani safınızı belledin. Burada da kardeşimize düşen, mademki babasının böyle bir işlemi varsa, bu noktada ona karşı tepkisini koyması ama tabi bu tepki demek aile bağlarını kopartmak anlamında değil yani babalık makamını göz ardı etmemek kaydıyla, güzel, yapıcı bir lisan ile bu yanlıştan onu vazgeçirebilme adına gayret edecek, sarf edecek. Bunun yanı sıra hukuksal anlamda ondan gelecek olan bir şeyi yemesi helal olur mu olmaz mı? Bu noktada meseleye baktığımız zaman bizatihi aldığı şey haram değil ise, yani örneklendirelim, işte bir kumar oynadı, o kumardan bir kazanç elde ettik görüyoruz ve onu direktmen size veriyor. Bu kesinlikle caiz değil. Evet. Veya gayrimeşru bir şey sattı, bir bedelini aldı, o bedeli size veriyor. Bu kesinlikle caiz değil. Ama yok normal kasasına giriyor, kasaya başka gelirler de var. Oradan size veriyorsa burada denir ki işte helal eğer ağırlıkta ise oradan alma niyetiyle alabilirsiniz. Yani oradan olması şeklinde niyet ederek. Ama kardeşimiz diyor ki bunun kazancının çoğuna baktığımız zaman bu e, kahveden elde ediyor. E, burada da kumar oynatıyor diyor ama tabi burada kaçırılan bir nokta var. Kahve gerilinin tamamı haramdır diyemeyiz. Evet. Yani e, oraya hiç kumar oynamayıp da sadece çay içmek isteyenler gelenler, gelenler. gelenler var. Veya işte su içen veya başka meşrubat içip de onun bedelini verenler var. Artı kumar oynayanlar var. E, bu kumarı belki işte çayınaydı, şuyuna, buyuna. Tabii kumarın boyutunun önemi yoktur. Evet. Kumar kumardır, haramdır. Yani bu bize hafiflik yaptırması. E, bu bağlamda bakıldığı zaman kazançın belki az bir bölümü harama dönecektir. E, tabii oraya yardımcı olması, öyle bir imkan sağlamasından dolayı kişinin vebali ayrı. Evet. Bundan da bahsetmiyoruz ama mesela hukuk baktığımız zaman kazançta helal ağır basma ihtimali vardır. E, bu bağlamda alırsa da bu ona haramdır diyemeyiz. Ama e, başta söylediğimiz gibi bir tavır koyma yani babasına karşı yapılan bu eylemin doğru olmadığını bak senin bana verdiğini ben bundan dolayı yemiyorum. Tabii bunun ne getirecek ne götürecek bunu da hesap etmesi gerekir. E, bu doğrultuda yani ondan vazgeçilebilmeye yönelik bir eylemde bulunması elbette e, Müslümana yakışandır. Evet hocam. Hocam son olarak sorumuz e, abdest ile alakalı. Hocam diyor bazı kaynaklar büyük havuzun ölçüsünü 45 ila 48 metrekare gösteriyor. Bazı kaynaklar da 23 ila 25 metrekare gösteriyor. Asıl olarak hangisini esas almalıyız diyor. Şimdi Hanefi mezhebine göre bir suya necaset bulaştığı zaman o su pis olur. Ancak o su akarsu ise ki akarsuyun tanımıyla alakalı farklı görüşler vardır ki Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre insanların akarsu kabul ettiği su akarsudur. Eğer bu su akar bir su ise oraya da bir necaset bulaşacak olursa bu durumda necasetin herhangi bir eseri suda zuhur etmedikçe o su pis olmaz. Evet. Keza büyük olan suda ki büyük olan su e, suyun metre değildir Hanefi mezhebine göre. Alanıdır. Evet. Yani su birbirine giriftardır. Bir yerdeki necasetin diğer yere bulaşıyor mu, bulaşmıyor mu, gidiyor mu, gitmiyor mu? Bu noktada eğer orası büyük bir su ise havz Kebir diyorlar buna. E, o zaman e, buraya da necaset düşecek olsa necasetin eseri zuhur etmedikçe bu su da pis olmasın. Ancak büyük su nedir? Bununla alakalı e, mütekaddin ve müteahhir arasında aslında bir ihtilaf yoktur da bir anlatımla alakalı. E, selefimize baktığımız zaman kitab-ı asıllı İmam Muhammed Rahimullah bu noktayı şöyle anlatıyor. Bir tarafının hareketlenmesiyle diğer tarafının hareketlenmeyen su büyük sudur. Etkilenmiyor yani. Etkilenmiyor. Evet. Eğer hareketleniyor ise o zaman burası küçük sudur. Evet. Tabii hareketlenme derken illaki su işte dalga, dalga vesilesiyle, halkalar vesilesiyle bir tarafa hareket gider ama bunun hızlı olması, yavaş olması. Evet. Ee, bu ifade ediliyor. Şu kadar var ki bu hareketlenmekten kastedilen ne? Yani çok hızlı bir şekilde oraya bir şey düşmesi, hareketlenmesi mi? Yoksa ufak elimizi sallamamız yeterli mi? Bu noktada üç farklı görüş var üç imamımızda. İşte abdest alındığı zaman, o abdestin hareketi öteki tarafa ulaşması. Veya işte e, gusül, boy abdesti aldığımız zaman veya elimizi oraya vurduğumuz zaman. Üç farklı görüş. Evet. Müteahhir ulema... E, İnsanların bunu algılaması zor olacağı için bir camitleşme, bir kalıp getirmişler. Demişler ki bu kadar su ne kadar olabilir? İşte bu noktada farklı görüşler olmakla beraber işte onu 10, 10 ziralık bir alan ise yani 10 ziraya 10 zira. Bir zira işte yarım metre olarak düşünecek olursak e herhalde 5e 5, 5 gibi 25 metrekare. 25 metrekare veya işte 30 metrekare ziraanın boyutlarına göre bu kadarlık bir alan ise derinliği ise işte avuçladığımız zaman dibi açılmayacak şekilde bir su ise böyle bir suya necaset düşse ve bu necasetin eseri de bu suda belirilmeyecek yani belirlenmezse ortaya çıkmazsa o zaman bu su temizdir. Bu su pislenmiş değildir. Evet. Dolayısıyla kardeşimizin ifade ettiği işte bazıları şu kadar metrekare diyor, bazıları bu kadar metrekare diyor. Bu, bu suyun tespitinden kaynaklı olan bakıştır. Aslında hareketlenmedir. Yani suyun giriftarlı bir taraftaki necasetin diğer tarafa bulaşıp bulaşmayacağına dair kişinin kanal sahibi olması. Bunu bu şekilde değerlendirmekte fayda vardır. Tabi muhtemelen bu soru pratiğe yansıması açısından değil de daha fazla fıkıhla iştigal eden arkadaşlarımızın teoride baktığı, yani evet. bunu nasıl anlamamız gerekir e dediğimiz gibi yani seleften gelen nakiller harekete bağlı ama müteahil ise bunu ne yapmıştır e belli bir kalıba sokmuşlardır. Tıpkı bir elbiseye necaset sirayet ettiği zaman bu orada yıkanmak suretiyle yani izale edici bir ma ile onu yıkadığımız zaman temiz olur. Ama bunun belli bir miktarı yoktur. Ama avam insan vesveseye düşme ihtimali olacağı için deniyor ki üç kere yıkayacaksın. Müteahır evet. buna bir kalıp getirmiş. Üç kere yıkadın ve her defasında sık değilse artık temizdir. Velev ki orada rengi kalsa bile, kalsa velev bile. ki orada kokusu kalsa bile. Niye? Çünkü insanları vesveseye düşürmem adına. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayağınızın tozuyla lütfettiniz, katıldınız. Allah Celle Celaluhu vermiş olduğunuz bilgilerle amel etmeyi ihlaslı bir şekilde nasip eylesin Cümle. inşallah. Amin. Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz bir İlmal programının tekrar sonuna geldik. Rabbim diğer programlarda görüşmeyi bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz efendim.